İyi günler. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Açık Mimarlık Programı'na başlıyoruz. Ben Hüseyin Kahvecioğlu. Ben İpek Akpınar. Ben Hasan Cenk ee, Yeni yılın ilk programında yine bir konuğumuz var. Özlem Ünsal. Özlem'le kenti yıkarak yapmak üzerine konuşacağız. İpek Özlem'i takdim edecek. Hoş geldin Özlem bu arada. Hoş bulduk. <gülüyor> Özlem mi... Bir kere iki ada kimliğiyle geldi. Kıbrıslı bir dostumuz, çok sevdiğimiz arkadaşımız. Mimarlar genelde mimarlık dünyası dışındakilerle çok fazla işbirliği yapamaz ama Özlem bizim dil birliği kurduğumuz ve beraber ürettiğimiz çok tartıştığımız, konuştuğumuz bir dostumuz ve ayağının tozuyla Kıbrıs'tan geldi. Daha önce de şimdi temelli dönüşünü yaptı. Evet. City Üniversitesi'nde sosyoloji alanında doktora çalışmasına devam ediyor. Ve İstanbul'daki yıkımlar üzerine çalışıyor değil mi? Çok güncel tartıştığımız ee, konular üzerine çalışıyor. Evet yani yıkım deyince tabii çok geniş duyuluyor ama ben özellikle e, kent içi yoksulluk alanlarından türeyen mahalle hareketlerine odaklanmaya çalışıyorum. Özellikle de kule ve Tarlabaşı e, örneklerine bakıyorum diyebiliriz aslında daraltmak gerekirse. Yani aslında bu mahallelerde yaşayanların hazırlık ve uygulama süreçlerine e, parçası olmaması üzerinden sen çok şey ürettin, çok şey yazdın. Özellikle bu e, betonart dosyası için veya Kadir hasta e, beraber de yer aldığımız, geçtiğimiz Eylül ayındaki... Ee, Mekan Kültür Konferansı'nda yer alan panelde de bu yıkarak yapmak sürecini e, çok yazdın, çok konuştun. Biraz bu süreci açar mısın? Hani buradaki rastladığımız süreç, yıkmak üzerinden yapmak geleneği üzerine neler söyleyebiliriz? Hı hı. Yani aslında yıkarak yapmak çok yeni bir şey değil. Hani bunu o panelde de o zaman e, konuşmuştuk yani e, zaten kentlerin doğasında hani e, var olan bir süreç o. Hani e, yıkılmak, yeniden yapılmak, yeniden kurulmak, yeniden icat edilmek kentlerin doğasında olan bir şey ama e, ben özellikle hani senin bahsettiğin beton art dosyasında 2000'li yıllar sonrasında hani yıkarak yapmanın e, vardığı yeni eşikten bahsetmiştim. Evet. Yani 2000'li yıllar sonrası derken de hani özellikle öyle bir referans noktası alıyorum. Çünkü kriz sonrası sürecin bunda çok belirleyici bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Ekonomik krizi? Tabii tabii. 2001 ekonomik krizi hani bir de 99 depreminin yarattığı etkiyle beraber düşünecek olursak hani o dönem içerisinde e, hani siyasi ve ekonomik hani elitlerin hani seçkinlerin e, çok ciddi bir hani ekonomik yeniden yapılanma sürecine... E, girmeye ikna olmaları aslında o yıkarak yeniden yapma e, sürecinin belirleyici çerçevesini oluşturdu. Hani o süreçten sonra da hani e, sırayla pek çok yasanın hani e, aktif olarak uygulanmaya konulduğunu biliyoruz. E, hani o yeniden yapılanma süreci içerisindeki hmm. e, aynı zamanda Türkiye'nin neoliberalleşme serüveni e, olarak adlandırılabilir. Bu sürecin karşılığında hakkında gelen yapılmış olan projeler var mı ya yani sulküle mesela hani doğrudan ilişkilendirilebilecek aslında böyle bir projeler dizisi var mı hakkında? Yani şöyle diyelim isterseniz hani çünkü bu yeniden yapılanma süreci içerisinde hani bu geçirilen yasalar icat edilen formüle edilen yasalar dediğimiz zaman çok geniş bir evrene yayılıyor bunlar hani o yasaları hani çok çok kısa olarak Hı -hı. hatırlamak gerekirse ee, hani Büyükşehir Belediyesi veya yerel yönetimlerin yetkilerinin e, geçmiş döneme göre çok ciddi olan, oranda arttırılmış olması, e, imar kararları alma konusundaki yetkilerinin arttırılmış olması, benzeri şekilde TOKİ'nin e, kent toprağı üzerinde karar alma e, ve faaliyet yürüme kapasitesinin hı hı. muazzam ölçülerde güçlendirilmesi, e, gece kondu alanlarının tasfiyesi, e, kent merkezinde kalan hani yıpranmış koruma alanlarının, elden geçilmesine yönelik hani mevzuatın hazırlanması e, hani bunlar benim aklıma gelen ilk süreç ama bunlara bunlara paralel giden başka süreçler de var. Mesela mortgage sisteminin Hı -hı. hani bir şekilde yürürlüğe konması, Hı -hı. özelleştirme atağının müthiş bir şekilde hani harekete geçmesi ki yani özelleştirme hareketi derken şunu kastediyoruz. Hani kamuya ait çok değerli taşınmazların Birer birer hani devletin elinden çıkarılıp serbest piyasa mekanizmalarının içerisinde eklemlenmesi. Şimdi bütün bunların hani karşılığını biz kentsel dönüşüm denilen büyük sürecin içerisinde görüyoruz. Hı -hı. Ama şimdi kentsel dönüşüm projesi olarak adlandırılan süreçler var. Bir de bunun dışında kentsel dönüşüm süreci adlandırılmayıp hani yine o en az kentsel dönüşüm projeleri kadar şimdi... Kent mekanı üzerinde radikal değişiklikleri yol açan süreçler var Hı -hı. Hani mesela Sütlüce'de de aslında Hı -hı. E, baktığımız zaman adı konulmuş bir dönüşüm projesi yok Hı -hı. ama orada şu an müthiş bir emlak e, yükselişi var Hani e, çeşitli konut projelerinin vesaire şu an gerçekleşme aşamasında Hı -hı. olduğunu biliyoruz ama dönüşüm projelerine söz Hani gelecek olursa e, hani bugün hani sayabileceğim semtler arasında maltepe e, küçük çekmece. Ee, ...Sarıyer, Fatih... ...Beyoğlu... Hani ...bu semtlere bağlı onlarca mahallede... ...Beykoz... E, ...şu an dönüşüm süreci... ...ilerliyor. Aslında buna böyle bakmak çok e, iyi ve etkili oluyor. Çünkü adı konulmuş olan dönüşüm projelerinin haricinde... E, Emlak spekülasyonu ya da oluşmuş olan ilgiler karşılığında yani kendi kendine olan ve en az onuna kadar dediğin gibi etkili olan aslında dönüşüm projeleri var ve bu açıdan hani Fener Balat dönüşüm projesine karşılık Sütlüce'yi mesela tam onun karşısını aslında adı konulmamış bu böyle bir dönüşüm parçası olarak adlandırılmak gerçekten çarpıcı oluyor yani bu 10 hı hı. yıllık süreyi de Kesinlikle. içinden düşündüğümüzde. Şimdi aslında ben böyle bir bu tartışmada, bu sohbette bir başka bir kulvar açmak istiyorum. Çünkü aslında Çarşambaları Sevgili Korhan ve Aysin bu konuları çok üstüne gidiyorlar. Çok fazla deşiyorlar, deşifre ediyorlar, tartışıyorlar. Ben biraz senin asıl odaklandığın... ...sosyal aktörlere ve özellikle bu bu süreçlerde biraz da mağdur olan değil mi... Ee, ...Sulu Kule'de olsun, Maltepe'de, Küçükçekmece olsun... ...sen yoğun alan araştırmaları yaptın. Bu insanlarla vakit geçirdin, gözlemledin. Ee, çok dramatik fotoğraflar çektin, konferanslarda bizlerle paylaşıyorsun. Biraz bu insanların gözünden bize... Bu yaşananları aktarsan. Bir de ben bir şey diyeceğim mesela bu insanlar diye tanımladığımız zaman kendimizden uzaklaştırmış gibi oluyoruz ama bu özellikle depremle beraber bu parsel birleştirme ve yeniden kent parçalarının oluşturulması meselesinde aslında... O insanlar bizler de olabiliriz yani öz, öyle bir politik Kesinlikle. güç var ki Kesinlikle. yani Beşiktaş'taki diyelim ki Aynen. bir mahalle içerisinde Aynen. bütün yapılar işte bunlar çürüktür. Ben burada parsel birleştirmesine gidiyorum küçük bir apartmanları yıkıyorum diye mülk sahibi olan kişiler ne yani onlar bizler de olabiliriz. Yani aslında tabii, bunu tabii. uzakta olan tabii, bir tabii. şey. Tabii. Yani bu yeni dönüşümle beraber özellikle yani son Van depreminden sonra ortaya çıkan tüm bu yasal prosedürle beraber ve bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla beraber aslında işte. Tabii yani, yani bir de hani iyi. şöyle bir şey var. Ben bunu sürekli hatırlatmaya çalışıyorum aslında. Hani çevremde olan hani eşe, dosta da ee, yani şu an biz konuşurken hani bundan aylar, yıllar öncesinden ortaya çıkmış bir kentsel dönüşüm yasa tasarısı denilen bir şey var. Ve bu yasa geçtiği andan itibaren... Ee, hiç kimseyi tanımayacak. Hani şu anda dönüşüm projelerinin e, çoğunlukla hani ekonomik ve sosyal olarak daha mağdur kesimlerin e, yaşadığı alanlarda gerçekleştiğini biliyoruz. Hı -hı. Ama bu bir taktik meselesidir. Hani birazcık hani bu alanlardan başlamak biraz daha kolay Olabildiği için de kolay derken tırnak içinde kolay diyorum tabii ki. Hani çeşitli yasal açmazlar e, vesaire gerekçelendirmeler sonucunda işte depreme karşı hazırlık işte e, fiziki altyapı, altyapısızlık. Görünürde problemli derken, noktalar hmm. tabi içinde. Olabilir. Ama yani bu kentsel dönüşüm yazısı dediğimiz şey orta, hani ortaya çıktığı anda hani... Hani anlı bir biçimde diyecek olursak hepimizin her an kapısını çalabilecek bir süreç başlayacak. Bir de bu üstünde tartışılması gereken bir şey yani bir yandan da var olan bir problem aslında yani bu hani sağlam olmayan yapılar ya da çıkmazları hep kendi içinden üreten kentsel doku vesaire. Yani bunun aslında başka bir çerçevedenden yani ötekileştirilmeden de doğrudan konuşulması ve paylaşılması gereken bir yanı var. Um... Arkadaşlar yılın ilk gününde aslında baya damardan acı konulara girdik <gülüyor> Biraz ara, ara verelim mi böyle güzel bir Keyfimiz parça var yerindeydi. galiba Keyfimiz yerindeydi evet Özlem seçtiği parçayı bugün için Nekropsiden harf devrimi gelecek hep beraber dinleyelim onu Ateşe tapan bir kimseden satın alınan bir inek Yeni sahibine kendisini sağdırmazsa Yeni sahibi ateşe tapanların kılığına girebilir Bravo yaşayın hoca efendi Ne oluyor ne demekmiş bu açlık Gelmekte olan devrim halka yavaş yavaş sevdiriliyor. Giderek dil devrimine, düşünce devrimine dönüşecek harf devrimi. Efendiler, inek çağdaş uygarlıktır. cezengin a e o ö, ü, ü, ü. A, e u e Dudu bezâke gittikçe mütezeği. Bir de şöyle dizeler. çıkarmış bir kültürün etkisinde Tekrar merhabalar sevgili mimar dostumuz Cevdet Ereğ'in davulda yer aldığı dönemin kült gruplarından, nekropsiden esaslı bir parça dinledik. Şimdi sevgili Özlem'le sohbetimize geri dönüyoruz. Özlem bu kült müzik öncesinde araştırmanla ilgili, saha araştırmanla ilgili aslında biraz açar mısın demiştim. Biraz bize... Bu süreçle ilgili özellikle sivil toplum örgütlerinden bahsediyorsun. Biraz hani bilgi verebilir misin? Bu insanlarla bu süreçteki yaşananlar. Hep ben bu insanlar diyorum ama denden içinde söyleyeyim. Kent kente karşı yapılan bir yıkım üzerinden bir taarruz var adeta. biraz sen kendi çalışmanda neler gözlemliyorsun? Maltepe'de neler yaşandı? Şimdi ben hani Birazcık hani şeyi netleştirmek adına hani benim hangi alanlar içerisinde var olduğumu hani bir araştırmamı gerçekleştirdiğimi netleştirmek açısından söyleyeyim. Hani tabii ki e, hani sahanın en başında olabildiğince çok e, dönüşüm Mahallesine o dönem için hani e, 2007'den itibaren başlayan bir süreçten bahsediyorum kendi açımdan. Ee, dönüşüm mahallesini ziyaret etme fırsatım oldu. Hani bunların arasında büyük mahallesi var. Sulu Kule e, var Fatih'te. Beyoğlu'nda Tarlabaşı ve e, Tozkoparan mahallesi aynı zamanda yaşadık. E, Hani buralara gidip gelmişim çok var ama kendi araştırmamı ben e, özellikle e, Sulu Kule ve Tarlabaşı üzerinden şekillendirdim. E, sevgili meslektaşım Tuna Kuyucu ile birlikte kaleme aldığımız bir e, makalemiz de var çeşitli yayınlarda. Orienting İstanbul'da evet. yayınlandı. Çok etkileyici gerçekten. Evet orada Tuna e, kendi çalışma e, hani örneği olarak başı büyü e, ele almıştı ki o dönem birlikte gitme fırsatı da bulmuştuk oralarda. E, hani sakinlerle bir araya gelme fırsatımız olmuştu Hani aslında bu çok güzel bir soru çünkü e, hani dönüşümün yarattığı e, sosyal ve fiziki yıkıcı etkileri çok fazla konuşuyoruz e, Ama birebir mahallelerde yaşanan örgütlenme direniş süreci üzerinde hani e, dönüşümün nasıl bir etki yarattığını sanki yeteri kadar fazla konuşmuyormuşuz gibi geliyor gerçi hani burada kimseye haksızlık etmem lazım bugün e, hani e, belki de gururla söylenmeli bu hepimiz e, hani dönüşüm bu büyük dönüşüm sürecinin kent üzerinde yarattığı etkileri hiç hani e, hani çok güçlü bir şekilde konuşup tartışıyoruz müthiş bir farkındalık var ve dört elden bu işin mücadelesi üzerine hani sarılmış çok geniş yelpazeye yayılan aktörler var. Yani zaten bu dönemi Menderes dönemi yıkımlarından veya hani büyük yol açımlarından fark farklılığını koyan tavır da bu. Tabii. Farkında olmak ve bunun üzerine çok eleştirel yazılar Tabii. üretmek. Yani aslında bunun sebebi de hani bunun pek çok sebebi olmakla beraber bence en göze çarpan sebebi şu. Bugün dönüşüm veya kentin değişimi dediğimiz süreç kendi alanlarımıza, yaşam alanlarımıza fazlasıyla yayıldı, taştı. Artık yollardan bahsetmiyoruz veya kamu arazilerinin dönüşümünden bahsetmiyoruz sadece. Onlar zaten özelleştirmeye vesaire başlandı ama... ...birebir yaşam alanlarının içerisinde bu kadar hani kararlı bir şekilde ilerleyen bir dönüşüm sürecini ilk defa yaşıyoruz. Dolayısıyla hani bu farkındalık da bununla doğru orantıda giden bir süreç. Kesinlikle. Benim kişisel olarak e, mahallelerde... E, edindiğim gözlemler aslında şunlar. Hani tabii ki çok e, talihsiz bir dönemdeyiz. E, çok acıklı, hani çok e, düşündürücü e, tecrübelerle karşı karşıya kalıyoruz ama belki de benim burada adını koymak istediğim en e, öne çıkan tespitler şunlar olabilir. Hani... E, Bugün dediğim gibi çok güçlü bir dalga var muhalefet dalgası ve mahalleler bu muhalefet dalgasının merkezine oturuyor ve çok önemsenmeleri gerektiğini ben düşünüyorum. Ee, hani mahalle dernekleri platformu e, gibi çok güçlü oluşumlar ortaya çıktı. E, mahallelerin seslerini e, yoğun bir şekilde duyuyoruz fakat... E, derneklerin hani mahalle derneklerinin içinden geçici çok zorlu süreçler var tamda dönüşümün ol, olma bitme biçimi yüzünden veya dönüşümü belirleyen e, hani yasal idari süreçler yüzünden mesela e, mahalle dernekleri içerisinde e, mülk sahipleri ve kiracıların birlikte var olabilmeleri hani çok kırılgan zeminler üzerine oturuyor bunun da sebebi şu e, aslında e, yasal mekanizmalar kiracıları bir taraf olarak tanımadığı için ee, ...tamamen hani mülk sahipliği veya mülkiyet üzerinden konuşulan bir süreç ortaya çıkıyor. Ee, e, o zaman da doğal olarak kiracıyı mücadele içerisinde güvencede tutan tek şey... E, ...mülk sahiplerinin mücadeleyi bırakmaması. Hmm. Ee, hani mülk sahipleri direnişten çek, kendilerini çektikleri anda... ...kiracılar oldukça güvencesiz, zaten çok güvencesiz bir konumdalar. Daha da güvencesiz bir konumda kalmaya başlıyorlar. Ee, i̇kinci bir unsur... Ee, hani dönüşüm süreci içerisinde kamu erki ve hani uygulamaları e, dernekleri zaten hani insanları müthiş baskı içerisine sokuyor. ...mahalle derneklerini de müthiş bir baskı içerisine sokuyor. Ee, bunu örneklendirmem gerekirse e, kamulaştırma denilen süreç. Kamulaştırma nedir diye e, hani özetle geçmem gerekirse hani e, pratik olarak yaşanan şey şu. Benim çok sıklıkla dinlediğim bir hikaye bu. Hani tam alandan bir e, hani kesit vermem gerekirse. Hani e, sakinler hani yerel yöneticilerle veya proje yürütücüleri de masaya oturuyorlar. Kendilerine bir takım e, teklifler, olasılıklar sunuluyor. Rıza gösterilmediği takdirde kamulaştırma çoğunlukla e, hani işin varacağı yer olarak sunuluyor. Dolayısıyla da hani bir baskı aracına ...dönüşmeye başlıyor. Hmm. E, baskı aracına dönüştüğü takdirde... ...olan şey şu oluyor. Zaten o noktada... ...kiracıyla mülki sahibinin yolu... ...tamamen ayrışmaya başlıyor. Çünkü... E, ...hani... E, ...mülki sahiplerinin elinde olan... ...zaten belli bir şey var. Bunu hepten kaybetmek... Hmm. E, ...hani... ...çok büyük bir risk. Hmm. E, bunun yarattığı korku... E, ...hani tekinsizlik... E, ...baş edilmesi kolay olan bir şey değil. Verilene ee, razı olma evet. noktasına gelmeye başlıyor. Bir yani. de ilginç şekilde yani Tabii. maddi değeri karşılığından <gülüyor> e, evet. karar verilmek zorunda bırakılıyor. Yani yaşayanların orayı yani kiracı olarak tariflenebilecek orada yaşayan insanları aslında devre dışı bırakmak için çok etkili de bir yöntem. Çünkü evet. mal sahibi e, gayrimenkul değerine, gayri değerine gelmiş bir, şey işte. da bir şey öyle Aynen öyle. O noktada belki yani bütün bu dönüşümlerin e, ya direnişlerin karşılığını bulabilmesi için bütün bu ekonomik süreçlerine de biraz girmek mümkün mü? Bilmiyorum hani vaktimiz aslında çok dar ama yani birkaç üç, dakika üç dakikamız. evet üç dakikamız falan var ama yani bunun peki yani bütün bunlara karşılık bütün bu kadar güldür güldür gelen ya da hangi yansımayla geldiğini bilmiyorum ama öyle gelen bütün bu yoğun dönüşüm durumunun karşısında ekonomik olarak Yine de sürdürülebilir ve tatmin edebilir daha yapıcı çözümler mümkün olabilir mi? Yani daha ideal bir model evet, e, olasılığı üzerinden ya, mi konuşuyoruz? Ev yani e, ya da, orada bunu siz de devam edin yani bunu konuşuyorduk yani çünkü. bizim hep tartıştığımız işte şehircilerin planlamacıların mimarların motivasyonu sos yani kentle kente kafa yoran herkesin daha yaşanabilir çevre motivasyonu üzerine. Yani idealize olmuş hedefler üzerinde ki onu yapmamız gerekiyor ama hani dünyadaki trendin uzantısı olarak başka bir realite var. Çok büyük bir ekonomi var. O ekonominin Ham maddesi kentin toprağı ve bunun motivasyonu o kent toprağından en yüksek değeri üretme. Yani bütün bu hani gayrimenkul e, piyasasının ya da kente müdahalenin arkasında komplo teorisi değil. Bu ekonomik yapıyı, yapılanmayı görmek lazım. E, burada e, Doğan e, değerin e, paylaşımından e, onun mağdur ettiği aktörlere kadar pek çok sorun da karşımıza geliyor. Hı hı. Herhalde e, Cenk'in sorusu evet. hani bu, bunların sosyoekonomik buluştuğu... Modeller olabilir mi? Evet. Benim için de aynı soru. Yani bir hayal, mi? başka bir hayal evet. mümkün mü yani? Acaba. Neden olmasın diyorum ben. Çünkü hani e, bunlar yaşanıyor. Hani dönüşüm dediğimiz süreç tek tip e, ve bugün uygulandığı biçimde var olan bir model olarak düşünülmemeli. E, Latin Amerika'da e, vesaire bunun Küba'da bunun farklı e, örneklerinin gerçekleştiğini ve bunların çok daha sürdürülebilir sonuçlar getirdiğini görüyoruz. Yani bugün zaten hani an itibarıyla yaşan hani Türkiye içerisinde yaşanan kentsel dönüşüm sürecinin e, hani uzun vadede getirilerinin çok da parlak olmayacağını biz görüyoruz. Hani Sulu Kule de hani müthiş bir yıkım süreci yaşandı. Buradan hani e, hani Taşova transfer edilen e, belli bir nüfus oldu bu kiracı bir nüfustu yani kentsel dönüşüm sürecinin aslında en mağdur kesimi evet. ee, orada da sadece iki aile kaldı diyoruz yani çok fazla rakam dönüyor hiç kimsenin kalmadığı da söyleniyor evet. ama burada aslında ortaya çıkan gerçek şu e, bu model işlemiyor ve e, hani var olandan çok daha büyük mağduriyetlere yol açıyor o zaman bu modeli bugün çalışan modeli biraz daha fazla düşünmek lazım. Zaten hani çok kısa geçeceğim bunu ama e, hani zaten e, dönüşüm süreci dediğimiz e, şeye hani mahallelerin içerisinde insanların müthiş hani bir itiraz ettiği insanlar tabii ki yaşadıkları alanların yenilenmesini, iyileştirmesini istiyorlar. Hı hı. E, fakat bunun yöntem ve gerçekleşme biçimine karşılar. Belki bunları oturup tekrar düşünmek gerekiyor. Aslında bunu defalarca galiba altını çizerek hem Korhanların yaptıkları programlarda hem de burada belki devam etmek ee, özellikle tarla başı. Yıkımı öncesi, boşaltmaların başladığı evet. bu dönemde e, gündemde tutmak kritik önemde. Bir dahaki sefere belki sosyal aktörlere, özellikle de yönetici sosyal aktörlerin söylemleri üzerinden değil, meşrulaştırıcı bir söylemleri var. Sen hep bunları üzerine yazıp çiziyorsun. Bir dahaki sefere belki başka bir sohbette onları daha derinlemesine açarız. Katıldığın evet. için teşekkür ederiz gerçekten. Senin galiba ben bir edeyim. duyurum vardı Özlemciğim kapatmadan. Aa, evet çok kısa olacak ama e, hani bu sivil hani aktörlerin hani bir şekilde et, elde edebileceği kazanımlara işaret etmek üzere e, şunu duyurmak istedim. Hani ocak sonu itibariyle büyük ihtimalle 27 28 29 Ocak tarihlerinde e, sıfır tahliye kampanyası şemsiyesi altında e, bir etkinlikler e, serisi düzenlenecek. E, web bu... adresi var mı? henüz yok. Ee, ama bunu belki de sizin kanalınız hani programınız vasıtasıyla ilerki tamam. hani haftalarda duyurma Her şansımız olacak. duyururuz o zaman olacak. Ee, hani işaret etmek istediğim şu. Hani bu etkinliğin gerçekleşmesini mümkün kılan şey bugün hani muhalefet içerisinde aktif rol alan e, muhalefet grupları, mahalle dernekleri Meslek odaları ve bağımsız aktivistlerin ortak iradesinin sonucunda ortaya çıkmış bir etkinlik dizisi olacak. Heyecanla bekliyoruz ve katılım bekliyoruz. Hı hı. Buradan Zaman. duyuracağız biz de. Kesinlikle her hafta. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Yine süre yetmedi. <gülüyor> evet. Çok hızlı geçti. Yorumları da okuyoruz. Blogdan hiç merak etmeyin. Cevaplamaya da çalışıyoruz. Açikmimarlık.blogspot.com Evet adresinden. Ve iyi günler diliyoruz. iyi günler. Diliyoruz. İyi günler. Evet, günler. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. ederim.